Ben Giray Antalya'nın coğrafya, tarih ve kültür sohbetleriyle dünden bugüne Antalya programıyla Radyo Bakış'ta buluşalım. izleyenler, bir Akdeniz'in tanıkları programında, Radyobox'ta yeniden birlikteyiz. Bugün konuğumuz Sayın Abdullah Tekin. Abdullah Tekin, e, turizme, e, Antalya'da turizm denince akla gelen birkaç isimden biri. Özellikle turizm eğitimi konusunda Akdeniz Üniversitesi'nde yıllarca öğretim elemanı olarak görev yapmış bir değerli arkadaşımız. Onun zaman zaman e, değişik gazetelerde e, yazdığı özlü makalelerle turizme olan e, katkısını ve turizm konusundaki birikimini saygıyla izliyoruz. Sayın Tekin hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Nazik sözleriniz için de teşekkür ederim. Rica ederim. Rica. Rica ederim. Ee, Abdullah Bey, bizim bu programımızın e, konusu isminden de fark etmişsiniz, Akdeniz'e tanık olmak. Yani evet, bu yaşadığımız evet. coğrafyaya tanık olmak. Tabi bu tanıklık göz tanıklığından çok e, zihin tanıklığını da içeriyor. Hatta içermelidir. Dolayısıyla e, bizim bu programlarda bu programda e, konuk ettiğimiz insanlar bu zihin tanıklığı daha çok zihin tanıklığını gerçekleştirmiş bir kimseydi insanlar. Sizin turizm olan katkınızı bildiğimiz için biz Akdeniz'deki turizm gelişmesine yöremizdeki turizmdeki gelişmeye ayırdık bugünkü programımızı. Ne dersiniz Antalya'nın turizm şansı ileride turizmi devam ettirebilme sürdürülebilir bir turizm yaratma olgusu bakımından neler söylersiniz? Tabii turizmde sürdürülebilirlik kavramı çok önemli bir kavram. Yani turizmin e, bitirilmemesi lazım, sürdürülmesi lazım. Çünkü e, turizmden gelir, turizm gelirinden pay alan insan sayısı sadece konaklama yahut seyahat işletmelerine görelik değil. Yani balıkçıdan tutun da elektrikçiye kadar birçok kişi bu sektörden bir görev atılan taşın dalgalar halinde yayılmasına koşut olarak onlar da payarlıyor. Dolayısıyla Antalya'nın hele 500'ün üstünde 5 yıldızlı oteli olan e, Türkiye'nin yatak sayısının yarısı kadar yatağı içeren veya Türkiye'ye gelen turistin yarısı kadarını kendi bünyesinde konuk eden bir kentin muhakkak bu sürdürülebilirlik kavramına önem vermesi gerekir. Onun için de kaynakların iyi kullanması defa e, önem taşır yani turizm e, özelde kent genelde ülke için e, istihdam ve istihdama katkı demektir gelir demektir ödemeler dengesine katkı demektir bu üç boyutu e, birlikte düşünürsek sürdürülebilirliğin önemi biraz daha somut olarak ortaya çıkar e, Antalya'nın tabi bir master planı turizmde bir master planı olmaması belki eleştirilecek en önemli konulardan biri yani e, göç yolda düzelir sözcüğünün söyleminin herhalde turizmle koşulluk gösteren boyutları var diye düşünüyorum ama yani böyle de olsa e, bir köşesinden tutup bu tür bir planlamaya bence şimdilerde de yaklaşmak gerekir diye düşünüyorum çünkü e, turizm gelirleri e, Antalya için önem taşıyor dedim istihdam çok önemli şu günlerde biliyorsunuz ülkenin en nazik konulardan biri nazik konularından biri işsizlik, i̇şsizlik işte istihdam dediğimiz olay bu işsizliği önlemede katkısı olacak bir yaklaşım Doğru. dolayısıyla turizm e, ki bin yataklı bir oteli bir tür fabrika olarak nitelersek istihdamın önemi ortaya çıkar. Hı. Tabii burada şu noktaya da dikkat etmek lazım. Turizmde bazı tesislerin özellikle konutlama tesislerinin fiyatlarını aşağı çekmeleri aşamasında e, yeme içme yahut personel konusunda kimi olumsuzlukları yansıtma noktasında göze çarpabiliyorlar. Yani e, ucuz fiyat verdikten sonra ucuz eleman çalıştırmak eğitim almamış eleman çalıştırmak bu, bu tür bir yaklaşım da sürdürülebilir turizm için olumsuz bir neden olarak oh. göze çarpabilir evet, evet. yani muhakkak eğitilmiş personel ve e, özenli bir hizmet turizm hizmet sektörüdür yani böyle evet. bakıldığında insanın insana sıcaklığı önem taşır yani fabrika değil ki makineler göze çarpsın insan evet. binaen insanın özenli düzenli güler yüzlü hoşgörülü e, olarak yansıması gerekir belki çok klasik bir söylem ama memnun bir turist on turist getirir söylemi doğrudur evet. yani çünkü tatilini anlatır. Alman gider birkaç ay tatilini anlatır. Bu tatilindeki tabii olumlu noktalar diğerlerine bir provokasyon, bir teşvik boyutuyla yansır. Doğru. Evet. Şimdi e, söylediklerinize katılmamak mümkün değil. E, Antalya'daki, yani daha doğrusu Türkiye'deki turizm e, çıkışını siz de hatırlıyorsunuzdur eminim ben öğrencilik yıllarımızda ben hatırlarım bizim Antalya sokaklarında e, turist döviz getirir döviz refah getirir sloganıydı. Evet. Yani bu bu slogan e, şu, hakim olan slogan buydu. Turistin döviz getireceği esasına, turistin zenginlik varsılık getireceği esasına e, dönük bir e, başlangıcı oldu. Böyle bir anlayışla başladık daha doğrusu. Şimdi sanıyorum bu anlayış turizmin içinde olması gereken dikkate alınması gereken öteki alanları speküle etti evet. Ona onları bastırdı adeta mesela kültürün ne kadar önemli olduğunu evet. biz çok sonradan fark ettik yani, neden çünkü döviz sloganı bizi gözümüzü bağlamıştı adeta bu ve birçok şeyi kaybettikten sonra yani kültürel değeri kaybettikten sonra fark ettik bir başka şey de bana göre Abdullah Bey bana katılır mısınız bilmiyorum bu yolla deniz arasına sıkışmış durumda Türkiye'de, turizm, Anadolu'da yani sattan tutun dönün gelin Antakya'ya kadar yani bütün şeyi dolaşın karayoluyla deniz arasında yani bunun istisnaları var işte Kapadokya lekesi var. Değil mi? Kapatokya bölgesi bunun dışında olabilir. Pamukkale bunun dışında. Bursa işte iyi kötü bunun dışında. Ama turistik anlamda turizm bağlamında, dışa dönük yabancıya dönük turizm bağlamında böyle, böyle bir şey var. Bana katılır mısınız? Evet. Şimdi evvela konuşmanızın başında söylediğiniz noktaya değinmek istiyorum. Yani e, turizmin sosyo-kültürel hmm. boyutları bağlamında. Biz e, sizin de belirttiğiniz gibi turizme ilk yaklaşımımız hem konaklama işletmeleri bağlamında söylüyorum, oradan turist rehberine uzatılacak çizgide, insanların bir gözü bu demin bahsettiğini söyleme koşut olarak, bir gözü dolar, bir gözü mark. O zaman öyle olmadığı için böyle söylüyorum. Olarak göze çarptı. Yani turizmin sosyo-kültürel önemi olan, önemi olacağı pek umursanmadı. Yahut ötelendi, yahut ikinci plana bırakıldı. Oysa özgün kültürlerin korunması, Şimdi bakınız Antalya... ...köken olarak Türkmen ağırlıklıdır. Sizin de bu konuda... ...kitaplarınız olduğu için benden daha iyi bilirsiniz. Ee, Türkmen e, kökenli bir kent. Ee, kültürün... ...bu boyutu... ...acaba korunabildi mi? Ben mesela hatırlıyorum... E, ...Akşeki da, dar bir yol, ...eski yol. O yolda... ...sürülere rastlardım. Koyun sürülerine yaylaya giden grupları görürdüm. Şimdi bu bir kültür, çok önemli bir kültürdü. Ben bunun korunmasını o kadar çok istiyordum ki. Fakat her tarafta kültür erozyonu e, sosyal doku, dokuda bozulma yaklaşımları göze çarptı. Benim bu bağlamda size en tipik örnek Göynük'tür. Göynük bir e, yörük köyüdür köy olarak yansıyor. Develerin falan bulunduğu. Kemer de öyleydi. Evet. Fakat sonra yavaş yavaş turizm boyut kazanınca tek katlı evler, iki katlı evler yapılmaya başladı. Modern evler yani o eski evler itelendi, ötelendi. Evet. Çünkü Ankara İstanbul'dan yahut başka kentlerden kişiler göğünlüğe yerleşmeye başladılar. Çünkü göğünlük sahillerinde binalar yükselmeye başladı ve hizmet ...görmeye başladı. Yani... ...konaklama işletmeleri çalışmaya başladı. Böyle olunca Gönlük'teki... ...tablo da yavaş yavaş... ...evvela binalardan başlayarak... ...değişti. Evet. Gönlük'ü bir prototip... olarak veriyorum. Birçok yerleşim buna... ...kosuklu bu evet. gösterebilir. Evet. Daha sonra yabancılar gelmeye başladılar. Gönlük'te yabancılar. Şimdi Gönlük öyle bir... ...noktaya geldi ki bir deve çanı bile... ...arayıp bulmanız mümkün değil. O Gönlük... köyünde Yani onun kültürü... kültürü yok ...adeta yok. uçtu gitti... Peki ne yaptılar? Kültürü gitti de ne oldu? Yani o insanlar nerede çalışmaya başladı? O insanlar o otellerin etrafındaki küçük barakalarda hediyelik eşya satmaya yahut otellerde hizmetli görevli olarak çalışmaya yahut taksi şoförlüğü yapmaya başladılar. Böylelikle kendi kültürleri yavaş yavaş düğünlerin çeresi değişti. O e, turistlere küpe takıyor diye kızan gönlükteki insanlar yahut işte göğnük örneği yerler kendileri küpe takmaya başladılar. Böylelikle özgün kültür yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Göçler yani yaylaya göç olgusu artık gönlükte söz konusu değil. Dolayısıyla e, kültürel yapıda, e, sosyo-kültürel yapıda e, bir e, değişim süreci göze çarpmaya başladı turizmin tabi gelir getirici boyutu önemli ama sosyo-kültürel yönde kültürlerin ucuca eklenmesinden çok kültürlerin birbirine baskı yapması yahut birbirini yok etmesi tablosu karşısında özgün kültürün korunamamasını fevkalade önemli bir olumsuzluk olarak niteliyorum. Evet. Ben, evet bu, bu konu gerçekten hassas bir konu. Biz hep böyle kültür ağırlıklı yani yaşam biçimimiz bizim ulusal kültür değerlerinin bir şekilde korunması yönünde. Yani güncel alışkanlıklarımız, hobilerimiz hep bunun üstüne olduğu için, olduğu için sizi çok iyi anlıyorum. Hassasiyetinizi de anlayışla karşılıyorum. Bizim yaylalar da bozuldu o bağlamda ele aldığınız evet. takdirde. Oysa yaylalar yaylalar bir turizm alanı olarak havza boyutunda, yani sahili ve yaylasının bir havza olarak ele alınır. Evet. E, değerlendirilme olanağı çok yüksekken, aslında bu konuda ciddi talep varken, beklentiler de bu yöndeyken, yabancının beklentileri, yabancıların, e, yaylalar da ağır biçimde bir tahribata e, uğradı. Şimdi eskiden, ben onu şuna bağlıyorum. Eskiden ee, sizin söylediğiniz gibi koyun sürüleriyle yaylaya çıkan insan yaylayı taribetmedi. etmedi. Yani binlerce yıl yayla korunarak geldi. Hatta kutsallık atledildi yaylalara. Büyük kayalar kutsal bellendiği Büyük ağaçlar kutsal bellendiği Çeşme başları kirletilmedi. Çeşmenin yalağına taş atanın öteki dünyada o taşı kirpikle çıkarılacağı gibi bir müeydesi vardır. Yani öteki dünyaya göçtüğünüzde suyu kirlet taşı, kırpinizi de çıkaracaksınız. Aksi halde yanmaya devam edin. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğinizde, yaylalar bir üretim alanı bağlamında korunmaya alınmış, inançlarla korunmaya alınmış, evet. fizik olarak korunmaya alınmış ee, bir üretim alanı. Fakat ne zaman ki o söylediğiniz şekilde yaylaların e, üretim alanı olma e, biçimi ortadan kaptı? yaylalar da bozulmaya başladı. Çok ağır bir tahribat var yaylalarda. Çok ağır bir tahribat var. Yani ben e, hiç durma hep e, sağa sola yaylalara gider gelirim. <gülüyor> Pardon. Orada gördüğüm her e, seferinde içimi sınatır. Evet. O e, çöpü çöpü önemsemiyorum bir artık. Yani o ağır çöp tahribatını önemsemiyorum. Ama onun ötesinde korkunç bir yapılaşma şey var. Yapılaşma e, sektörliği var. Adam kıyıda yaptığı yapıyı getirip aynı modelini getirip yaylaya koyuyor. Oysa bunlar hep standarda kavuşturulmuş olması lazım. Yayla evinin belli bir modeli vardır. Belli bir düzeni vardır. O düzenin dışında yaparsanız yaylanın e, size sunduğu e, doğallığı yitirirsiniz. Yaylanın verdiği doğallığı yitirirsiniz. İçinde olması gereken doğallığı yitirirsiniz. Bu maalesef böyle. Çok ee, kötü bir haber. Bunu bilmiyordum. Yani sizin kadar yaylalara çıkmadı Ama misin? inanılmaz yani. inanılmaz. Mesela bir Söbüce'ye gidin bakın şimdi. Evet. Söbüce, yani biliyorsunuz benim son kitabımda çok evet. önemli bir yer tutar Söbüce. Bizim döşeme altı yörüklerinin, yeni Osmanlı yörüklerinin yaylasıdır Söbüce. Söbüce. Şimdi benim aklıma şu geliyor. Yani, Acaba tarih oldu, gitti, müze, evet. müzeleri biraz canlı müze konumuna dönüştürme bağlamında bazı kültürleri korumamız ki buna evvelersin şimdi sözünü ettiğiniz yaylalardan başlayarak yani bazı yaylaları e, bina yapmanın konu ha, komut yapmanın evet. dışında tutup özgün konumuyla evet. koruyup evet. E, demonstratif anlamda yayla göçlerini yılda iki defa üç defa turistlerin de katılımıyla yani bu başka ülkelerde e, bu tür kültürler insentif çerçevesinde muhakkak sergileniyor. Bizim de turizmi biraz böyle e, hafiften alan değiştirerek şimdi 12 ay turizm deniyor. Bakın oradan buradan oraya geçeceğim tekrar buraya döneceğim. 12 ay turizm. Yani bütün bir yıl turizm. Bütün bir yıl turizm yapabilmek için muhakkak alanları değiştirmek lazım. Yani Kum güneş, deniz diye adlandırılan Mars turizmi bir tarafa bırakıp biraz turizmi klase, kendi içinde klasik etmek lazım. Mesela dünya değişiyor, kavramlar değişiyor. Şimdi eskiden yaş ortalaması 60'ları buluyordu. Şimdi yaş ortalaması 70'leri, 80'leri bulmaya başladı. Bu da hemen karşımıza şunu getiriyor. Biz 3. yaş turizmi diye 65 yaş üzerindeki grubu dikkate aldık. E şimdi uzadı uzayınca bir dördüncü yaş yaklaşımı karşımıza çıkıyor yani golf turizminden hoşlanan yatçılıkla hoşlanan belirli bir grup dördüncü yaş grubu onun ötesinde 17 ile 22 yaş arasında adrenalin için spor yapan gençler var bunlar için yamaç paraşütü mesela sizinle beraber gitmiştik hatırlıyorum Madem ağacında. ağacı'nda yamaç paraşütü yapılıyordu. Kayak sporu. Evet. Nitekim kayak sporu saklı kentte de var. Davranıştaki davranıştaki davranıştaki davranıştaki davranıştaki davranıştaki. Davranıştaki. Yani böyle klasik edilmiş bir turizm içinde bir de insentif dediğimiz turizm. Tekrar oraya dönüyorum. Yani yayla göçlerini hem turistik bir malzeme olarak hem de koruyarak. Yani o kültür evet. kaybolacak yoksa. Yani evet. işte ise bu şekilde bir evet. e, e, sürdürme olayını sergilesek fena mı olur? Ne evet. dersiniz? Yani çok doğru. Bakın onun bir de şöyle bir etkisi var. Şimdi hayvancılık öldü diyoruz. Etin kilosu 35 lira. Dışarıdan et ithal ediliyor. Düşünebiliyor musunuz Evet. Yani bu, bu niye durup dururken ölmez ki? Ya bir şey oldu da öldü. ...işte o taraf ihmal edildi de onlar öldü. Evet. Yani yayla... E, ...hayvancılığı... ...besi hayvancılığına göre... E, ...daha farklı özellikleri olan... ...daha doğal, daha natürel... E, ...ve... ...herhalde et kalitesi... ...bu konunun uzmanı değilim bilmem ama... ...herhalde et kalitesi bakımından... ...daha farklı. Bir de bizde... ...koyunculukla keçicilik... E, ...rahatlıkla... ...zorluk arasında gider gelir... Yani koyun rahat bir üretim. Bir üretim yani. Evet. Üretim. Yormaz insanı koyun. O zaman e, koyunculuk yaptığınız takdirde oradan artan zamanı yerleşik yaşamda yine tarım alanında kullanabilirsiniz. Yani hani kadınlar hem e, mutfakte hem işlerini işlerler hem de gözleri tencerede olur ya. Onun gibi. Keçi öyle değil. Keçinin arkasından koşmanız lazım. Keçi insanı yorar. Ama ikisinin arasında eee alanını zorladığı, yani coğrafyanın sizi zorladığı bir üretime yönelme durumundasınız. Bizim Toroslar keçiciliğe çok müsait. Evet. Koyunculuğa da köyler müsait. Yani alt e, şeyler müsait. Darbalar kalktıktan sonra koyunları sal oraya. Davarları sal. Ben size ilginç bir şey söyleyeyim. Bu bizim son kitapla ilgili çalışma yaparken bu e, bundan 50 yıl, 30-40 50 yıl önce, en fazla 50 yıl ge, geri öncesinde sığır eti yenmediği sığır eti, sığırın sadece e, çift sürmede sütünü sağmada ve derisinde e, önemli olduğu sığır öldüğü zaman etinin yenmediği götürülüp, sürülerek götürülüp köyün dışına bir yere bırakıldığı anlatılıyor. Koyuna, keçiye bu kadar bağlı bir şey e, yaşam alanı, yaşam biçimi. Bu biraz konumuzun dışında elbette. Yani, ama, evet. ama örneğin bizim e, Torosların belli yerlerinde, belli evet. meralar. Dediğiniz gibi, o e, turist kabul edebilecek bir şekilde natürelliği korunarak, doğallığı korunarak orada gene üretim yapışsın. Yani sen işine gücüne bak kardeşim. Evet. Üretimini yap burada. Evet. Onun çevresinde küçük konaklama, böyle butik konaklama işletmeleri Kat yüksekliği olmayan. Komforu sağlanmış iyi kötü. Çok Yani o o şekilde bir düzenleme. Mesela bizim Burdur Kemer diye bir bölge var, bizim Söbüceye bitişiktir... tişikdir. altı yaylası Söbüceye. Yani nedir Bozumsa Dağının güney kuzey yamacıdır. Yani o o güzelliği o doğallığa inanamazsınız. Karşınızda göller, Karataş Gölü öteki bir sürü göller, altın göl, öbür taraftan çok uzaklarda Burdur Gölü görünür. Yani inanılmaz bir manzara. Milyas, Amplikcan Milyası uzanır. Hemen üstünde yayla var. Hemen üstünde, yani bir saatte yaylaya çıkıyorsunuz. Şimdi, o orada öyle bir şey turizm ortamı yaratılabilir ki, insanlar bunu özlüyorlar. Evet. O doğallığını özlüyorlar. Bir taraftan akarsular, ardıçlar, meşeler, inanılmaz bir güzellik. Ama giderek yozlaştırılan işte hayvanından soyutlanan et, et 35 lira. Ağrı'da et Kars'ta et 8 lira, 10 lira Antalya'da 35 lira. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet, evet. Şimdi bakın nereden nereye geldik? Yani. Şimdi ben... Turizmle başladık. <gülüyor> <gülüyor> geldik? Sosyo kültürel yaklaşımlara değindim fakat bir de içinde bulunduğumuz bu konjonktürde hemen sıcak olarak sosyo politik boyutuna da biraz izin verseniz değinmek istiyorum. Şimdi ülkeyi yönetenlerin bir defa kişisel yahut parti anlamında düşüncelerinin muhakkak çok boyutlu olması lazım. Sadece bir alanı at göğsünü takarak bir alanı görme yaklaşımı olmamalıdır. Şimdi bakınız Orta Doğu her an için zaten stratejik, Türkiye'nin konumu stratejik olduğu için Orta Doğu'da işte Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu, sürekli altı ısıtılan bir yerde göze çarpıyorlar. Şimdi, ülkeyi yönetenlerin bu konudaki yaklaşımları kendi düşüncelerini içermemelidir. Ülkenin diğer sektörlerinin de dikkate alınarak bence bir saptama yapılması gerekir. Örneği şöyle vereyim, eğer İsrail'le yahut Filistin'le ilgili ilişkiler e, olumlu olumsuz işin o politik boyutuna bakmıyorum ama onlara yönelirken yahut onlara yönelme tarzınız işte bir gemiye e, yük koyup e, insanları doldurup götürme yaklaşımınız eğer bazı sektörleri rahatsız edecekse muhakkak buna yönelmemek gerekir diye düşünüyorum. Bakınız 15 bin tane e, iptal var İsrail'den 15 bin ciddi bir rakam. 15 bin yatak iptal edilmiş. Şimdi burada tabii hemen bir noktaya da değinmek istiyorum. Turizmcilerin muhakkak artık sahneye çıkmaları lazım. Yani kendi milletvekilliği konumunda, bakanlık konumunda kendi sorunlarını bence takip etmeleri gerekir. Yani her gelen hükümete biraz nasıl söyleyeyim yanaşarak çizgilerini yitirmelerini çok doğru bulmuyorum. Böyle bir noktada e, siyasal iktidar da onları dikkate almayıp kendi görüşü istikametinde çözüm aramaya başlıyor. Evet. Yani e, turizmin bir de böyle sosyopolitik boyutu var. Çünkü turizm fragil bir sektör. Kırılgan bir sektördür. Yani savaş şimdi Ortadoğu'da ya Türkiye'de tanrı korusun savaş olursa bir ayakkabı ya bir bisküvi fabrikası, bir gömlek fabrikasını hiç etkilemez. Ama turizm hemen etkilenir. Nitekim bakınız işte bu iptal ciddi bir rakam. Oysa bizim turizm gelirlerine ihtiyacımız var. Yani birçok boyutu da var. Bu konularda bence biraz özenli olmamız gerekir diye düşünüyorum. Haklısınız. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. İkinci bölümünde devam edeceğiz. Girayerken Antalya'nın coğrafya, tarih ve kültür sohbetleriyle dünden bugüne Antalya programıyla Radyo Max'ta buluşalım. Müzik dan bugüne Antalya programıyla Radyo Max'a buluşalım. Evet, programımızın ikinci bölümünde Sayın Abdullah Tekinle konuşmaya, sohbet etmeye devam ediyoruz. Evet, turizmin e, Antalya'daki ilk yılları da e, dediğiniz gibi çok e, şeydi böyle çok amatörce bir başlangıç olmuştu ama artık adam akıllı profesyonelleşti Antalya'da turizm. Ben biz lise yıllarında e, e, şey yapardık e, bir derneğimiz vardı Akdeniz Turizm Derneği diye İvli Minare'nin bitişindeydi. Valilik oradan bir yer vermişti. Sen nasılsa hatırlamıyorum. 60'lı yıllar ee, şey yapardı e, bayram günlerinde özellikle bayram halifelerinde. Yabancı turist e, az. Ama yerli turist. Kış aylarında özellikle. Yazın yabancı turist gelirdi. E, telefon gelir garajdan. E, üç tane misafirimiz var. Ondan sonra e, pansiyonlara yerleştirelim. Kale içinde e, pansiyonlar vardı. Evet pansiyon. İki odanın birini ayırıyor. Tertemiz hmm. çarşaflar böyle. Fırçalanmış yerler. Sarı boyayla fırçalanmış tahtalar. <gülüyor> Başı yaşmaktı kadınlar. Hoş geldiniz evladımla karşılar böyle. Işte. Tarhana çorbasını içer. Böyle güzel bir alışkanlık. İşte biz o zaman hazır bekleyen ekipler. Garaja gideriz. pythonlara bindirdik. Getirir evlere dağıtırdık. <gülüyor> Vermem dağıtırdık. İşte oralardan şimdi dediğiniz gibi... Şu kadar sayıya ulaşan yatak. Ne kadardır şimdi Antalya'nın yatağı? Sizin bilginiz vardır. Antalya'nın yatağı aşağı yukarı 300 civarında değil mi? 300 bin civarında. Hatta 500 bine yakın. Öyle mi? Evet. evet. Bunun %90'ı yıldızlı yani. Yüksek yıldızlı. yıldızlı otel evet. 4 veya 5 veya bir arasında değişen yıldızlı oteller. Evet. Tabi ondan sonra en önemlisi tatil köyleri evet. önem taşıyor. Ee, ama ben sizin biraz önce söz ettiğiniz pansiyonculuğu ev pansiyonculuğu, ya, ya. aile pansiyonlarına dönmek istiyorum. Turizmde bunu çok önemsiyorum. <gülüyor> Çünkü demin biraz önce birinci programda konuştuğumuz kültürel yapı burada kendini gösteriyor. Yani bir kültürü paylaşıyorsunuz. Ya. Yani pansiyoncu bir bakıyorsunuz, yedi akşam yaptığı dolmadan bir tabakta götürüp şeye misafire veriyor. Bu yaklaşım. Ee, kale içinde uzun bir süre sürdü. Bir süre de sürdü. Ama üzlere söylüyorum şimdilerde pek göze çarpmıyor. Yok, hayır. Oysa ısrarla söylüyorum. Aile pansiyonculuğu çok önemli bir boyut turizmde. Yani insanları birbirine turizmin zaten bir amacı da o. Yani barış olması. insanları birbirine yaklaştırılması. Kültürlerin paylaşılması. Evet. Ee, o yönüyle çok önemliydi aile pansiyonu. Çok, çok. Şimdilerde pek gözü çarpmıyor gibi görüyorum. Bitti. Biliyor musunuz Antalya dışında var bu. Yani Antalya bu konuda çok erken ve çok temelsiz profesyonelleşti. Evet. Çok erken profesyonelleşti. Çok erken büyüdü. Evet. Yani birimler birimler kendi şeyini açtı. Mesela Marmaris tarafına gidin. Bu var. Kaçta da galiba. Kaçta da yani. iyi kötü var yani. Ev pansiyonculuğu var. Evet. Ondan sonra e, biz dediğimiz gibi erken büyüdük. Bu e, devletin yaptığı planlama yani özellikle yatırım alanlarını belirleme konusunda. Güney Antalya projesi mesela. 20 bin göre, evet, yani planlanmış. ben hatırlıyorum 25 bin. Dün e, kitaplığımı düzeltirken bir harita geçti elime. 1974 yılında e, mülkiyetler incelemişiz. Yani kimin... Güne, neden inceliyoruz biliyor musunuz? Güney Antalya'da kimin ne kadar toprağı var? Bu turizm geldiğinde kim ne kadar işte istimlak? Buna bakıyorsunuz ve hakikaten hesapladığınızda 25 bin yatak. Güney Antalya'da. Şimdi o bantta 100 bin yatak var. 100 binin üstünde yatak var. Yani bu inanılmaz bir şey. Bu yoğunluğu besleyecek. Arka planda işte hayvancılık öldü. Yani bu yoğunluğu siz neyle besleyeceksiniz kardeşim? Evet, evet. Yani bunu yörenin hayvanıyla niye yapmıyorsunuz ya? Yani bunu bunu önleyecek daha doğrusu bunu öngören bir program nasıl yok sayılabilir? Nasıl dikkate alınmaz? Böyle bir şey olabilir mi? Oldu işte. Yani eğer siz yayla hayvancılığını bırakacaksınız. Yani yazın işte yaylaya kışın sahile indirilen yaylaya. Tamam onu bırakalım. E besi hayvancılığına hiç olmaz seyiratın. Bizim bizim Gelmesin demiyorum. Elbette oradan da gelecek. Afyon'dan geliyor bizim etimiz. Yani et değil. Tavuk ve yumurta her şey. Lütfen ilave. Her edin. şey. Yani peki o küçük üretici ne yapacak? Şimdi eski de Abdullah Bey, bu antik çağda e, savaşlarda <gülüyor> e, orduların arkasından bir girişimciler grubu da hareket ederdi. Ordu nereye gidiyorsa o da onlarla giderdi. Evet. Bunların içinde nal bantından tutun semercisine bilmem nesine kadar inanılmaz her şeyden insan var. Hatta çok benim ağaçtayım e, pahişelik sektörü de hareket ederdi o şeyle birlikte. Evet. O orduyla birlikte hareket ederdi. Bizim turizmde de böyle bir şey var şimdi. Turizm nerede böyle bir yoğun yapılaşma varsa orada böyle bir sektör oluşuyor. Akçılar sektörü. Evet. Ordunun artıklarıyla beslenen ordunun arttıklarıyla beslenen ve ordunun ihtiyaçlarını, basit ihtiyaçlarını ama. Silahının ucu kırılmış işte onu döver, şey yapan, demircisimi inanılmaz bir sektör. Şimdi gidin bizim bunun en güzel örneklerinden biri beldibinde. Şimdi beldibi biraz düzeldi. O nedir o savaş yapılar? Neydi evet. o ya? Evet. Yani her yerde böyle. Döner ayran satıyor. Oradaki adam döner ayran satıyor. Niye? Çünkü elindeki şeyler gitmiş, tarlolar gitmiş, bahçeler gitmiş. Evet. Dönerle ayrana, Coca-Cola döner ayran satıyor. Böyle, böyle bir yapılanma, doğru bir yapılanma değil. Böyle bir yapılanma işin iyi planlanmadığını gösteriyor. Doğru dürüst planlanmadığını gösteriyor. Bir de sizin demin söylediğiniz çok doğru bir şey var. E, sektör kendi kimliğini korumalı yani şey, siyasetlerin arkasından gitmemeli siyasetler sektörün arkasından geldi evet. <gülüyor> siyasi iktidarla sektörü takip etmeli onun ağzına evet. biz bizde öyle değil neden öyle değil e, çünkü hep siyasal iktidardan gördü sektör kendi birikimiyle bu hale gelmedi Siyasal iktidarların desteğiyle bu hale geldi. Devletten her şeyi devletten ha, her devlet her şeyi devlet. Devlet. Bana göre çok yanlış. Çok yanlış ve sonuç işte bu. Şimdi bakınız başka bir şey söyleyeyim yani e, geçenlerde <gülüyor> vergi verenler listesi en çok vergi verenler listesi belli oldu Atsoda. Evet. Ya yani bu şey dikkatle incelendiğinde bu liste çok <gülüyor> dramatik sonuçlar bana göre dramatik sonuçlar verecek bir boyutta yansıyor. Şimdi nedir? Eskiden biliyorsunuz bazı konaklama işletmeleri ya seyahat işletmeleri ilk 5 ilk 10 arasında yer alırdı. Belki de sanayi <gülüyor> kimi sanayi kuruluşları işletmeleri. Fakat bir bakıyorsunuz onlar yok. Avukatlar ilk 5 6 arasında bu iki boyutlu bir olumsuzluğu yansıtır. Yani bir demek ki turizm işletmelerinin yahut seyahat işletmelerinin e, vergi yaklaşımlarında bir hafif oynamalar var. Buna karşılık toplumda bir defo var ki evet. avukatlar öne çıkıyor. Çok para kazanıyor. Evet. Yani bu bana göre fevkalde dramatik bir bilmiyorum bu irdelendi mi? İnsanlar bunu izlediler. Evet. İrdelediklerinde ortaya çıkan sonucu... sonuç pek sevimli olarak bulmuyor. Evet. Bir de bu şeyin içinde klikleşmeler sektörünün içinde tuttuğunu koparan kimliği var artık sektörün. Yani girdi mi iflah olmaz. Yani bununla baş edilmez anlayışı gelişiyor toplumda. Evet. Biz bunlarla baş edemeyiz. Niye? Arkasında devlet var, arkasında hükümet var gibi. Mesela son olay dün ben yazımda da yazmıştım köşemde, Cumhuriyette. Son olay bu Aksu çayının e, daki balık lokantalarının kapanması. 4 tane 5 tane balık lokantası var orada. Yani, Kundu'da. Kundu'daki. Yani Aksu çayının ağzında. İşte ismini vermeyeceğim. Bir firmanın e, yatırım alanının içine giriyor. Evet. Dedikodular o yatırım alanının içine giren firmanın baskısıyla alındığı yönünde bu kararın. Önce teknelere yasaklandı. Ben yani Evliya Çelebi diyor ki biz oradan gemilerle geçtik Şimdi bakın tekne oraya bağlanıyor demek ki. Yani evet. tekne bağlanıyor oraya. Ak suyu, azim sudur. Hayırsız, kanlı, hayırsız bir sudur. Eğledir dağlarından doğar. On gemiyle geçtikler Diyor şeyi. Ha, demek ki tekne evet. var orada. Evet. O tekneler siz yasakladınız. Tekneler şimdi içeri giremiyorlar. Balıkçı teknelerin içeri giremiyorlar. Peki sonra? Sonra sıra balıkçılara Dört tane balıkçı lokaltı. Yani bu, bu yaşamın ee, yaşamın e, ucundan tutup öylece gelen, nesiller boyu öylece gelen imkanları yani. e, e, yok mu edecek turizm her alanda? Öyle bir şey olabilir mi? Ya? Biraz bencil bir e, tabloda da evet. göze çarptığında. Şimdi yer tahsisini ters. yaparsınız. Yer tahsisini yaparsınız. E, yatırım e, şey, Altyapı Altyapı götürürsünüz. Sermaye verirsiniz. Bankadan sermaye yani. verirsiniz. Düşük faizde. Yatırım indirimi uygularsınız. Yatırım indirimi demek karının maliyetini karşılayana kadar vergi alınmaması demek. Ve dünyanın en güzel ormanları Ya kardeşim işini... yani bu bu bu kadar olmaz bu iş. Yani ben teşviği anlarım. Her şeyi anlarım ama birader hangi şimdi bizi turizmle dinliyor varsa arkadaşlar bozuluyorlar da bizi. <gülüyor> ama bu programda da bunları konuşmamız lazım diye düşünüyorum. Şimdi gidin e, vergi levhalarını eğer görebilirsiniz vergi levhalarını vergiden muaftır. Evet. Bir ikinci şey de yani belki orada ona ne düşünürsünüz birkaç dakikamız kaldı. E, bir ikinci şey de bu, bu turizm işletmelerinin merkezlerinin Antalya'da olmaması e, Antalya e, yerel yönetimlere düşecek gelirden mahrum kalmalarına sebep oluyor. Evet. Bu konuda e, ne, ne söylersiniz? Tabii yani e, büyük kentlere girmemesi lazım. Yani bunların e, yerinde e, göze çarpması gerekir yani, diye düşünüyorum. Tesis yani. neredeyse Tesis neredeyse olmuyor. evet vergi dairesine o tesisin sınırları yörenin evet. yani, mülki sınırları içindeki kuruma yönelmektedir. Evet. Evet. Şimdi çapını Antalya Belediyesi kaldırır. Murat Baş'a kaldırır atıyorum. Suyunu orası verir kararizasyonu orası halleder. Altyapısını orası halleder. Ama vergisi İstanbul'a yaptığı için, merkez İstanbul'da olduğu için vergisi İstanbul'a yatar. E, bu payını e, sektörün ödediği vergiden, belediyeye düşen payı İstanbul Belediyesi alır. Evet. Ya böyle bir şey olabilir mi yani? Ben programımız az kaldı dediniz. Bu gelişme, <gülüyor> turizmdeki gelişmesi ki siz eee büyüme dediniz. O büyümenin biraz şişmanlamaya göre bir konumsuz boyutu var. Tabii. Ama her şeye rağmen turizmin bu günlere gelmesinde büyük emeği geçmiş kişiler var Antalya'da. Bunlardan biri benim araştırmalarım sonucunda mazlum Adison. Tabii. Müthiş fikirleriyle olağanüstü turizm sektörüne katkılarda bulunmuş bir kişi. Evet. Ee, Atalay Tüz'ün evet. mütevazi, çalışkan bir beyefendi. Onları da muhakkak anlaklar, bunları bu isimleri çoğalt çoğaltabiliriz. Burhanettin Onat. Burhanettin Onat evet. evet. Onların bence kentin e, turizmciler böyle şeylerle şeylerle de uğra uğraşmalıdırlar. Yani turizm sadece çok parayı kazanıp çok lüks yerlerde gidip e, yeme içme değil. Biraz e, <gülüyor> sektörel e, yapıyla. Biraz konseptle ilgili, sektörel konseptle ilgili bir takım çalışmalarının, somut olarak çalışmalarının göze çarpması gerekir diye düşünüyorum. Mesela onların büstünün kentin bazı tabii, yerlerine tabii, tabii, tabii. E, dikilmesi tabii. bence bir kadirşinaslıktır. Yani onların yüzü suyu söylüyorum tabii, yani Mazlum Adıson'un çalışmalarını hayretle izledim. Yani o döneme göre ne kadar ileri görüşlü bir çok, insan. Çok. Onların büslerini dikmek gerekir diye evet. düşünüyorum. Anılarını yaşatacak bir takım evet. şeyler evet. yapmak lazım. Evet. Abdullah Tekin. Çok teşekkür Hı. ederiz. Eksik çok olmayın. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> İnşallah ilerleyen zamanda da zamanlarda daha doğrusu yine birlikte oluruz. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Akdeniz'in tanıkları, bir Akdeniz'in programı, tanıkları programını daha geride bıraktık. Önümüzdeki programlarda yeniden, başka konuklarla yeniden buluşmak üzere iyi günler diliyoruz. Dostluklarla yaşıyorum, dünya malına yarar. Dostluklarla yaşıyorum. Şiirlerde roman şiirlerde romanlarda, Gelmiş geçmiş zamanlarda, gelmiş geçmiş zamanlar da. kemanlarda şarkılarla yaşım. Şarklarda yaşıyorum, sevgilerden bakışlarla, mutlu mutsuz bakışlarla, sevgilerden bakışlarla, mutlu mutsuz bakışlarla, kalpten kalde atışlarla, altışlarla yaşıyorum, kalpten kalde atışlarla, altışlarla yaşıyorum. Bir zamanlar içinde bin hatıra var. Ben de sevdim bir zamanlar. İçimde bin hatıra var. Herkes hayatın yaşar. Anılarla yaşıyorum. Herkes hayatını yaşar. Anılarla yaşıyorum. Ne krış nereden gelen kuş gelen şarkılara duymuş seren şinelere düşen gelen dertli gönüller giren işte benim öfkü nuram dertli gönüller giren işte beni öfkü nuram kimsesizlerin kimsesiziyim kimsesizim yalnızların yalnızıyım yalnızım Dertliyim, dertlisiyim, dertliyim. Aşıklarım, aşkım, aşıkım. ismin Mesut Göbek, adım Bahtiyar. Yıllarca hep böyle bildiniz siz. Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz. Gladweb Aks. güzeli bu gece yasak İstediğim bu gece Geçtim saklığından gizlice